Bir kez bittikten sonra piyasa için mermer kopyalarını yaptırtıyor, çizim çalışması bu kopyada hiç mi hiç görünmüyordu. Yapım için yardımcı bir ögeydi yalnızca. Ama bu yardımcı çok güçlü bir yardımcıydı ve Jerjek o olmasa böylesine tam bir ustalığa hiçbir zaman ulaşamamış olacağını söylüyordu. Böylece sanatçı kara bir fon üzerinde ender bulunur, karsı benekleri kendisini karşı konulmaz bir biçimde çalışmasına yön veren çok ak resmin tam ara. Bu heykelini çizgilerle yapmaya kışkırtmış olan bu gece mumunun bir zamanlar eline gelmesine yardımcı olan Rassantiye şükrediyordu. Adı bir gün bitki bilim dersinde gösterilen Pridiana Vidua'ya ek bir parıltı borçluydu. Jerjek çok geçmeden Barule'ye alışılmış yöntemi uyarınca evre evre yapılmış, hepsi birbirinden sevinçli üç mermer jil yolladı. Yanıt, Servet'in inceltemediği eski tüccarın kaba ve gerçekçi kafasını sergileyen biçemiyle çok eğlendirdi onu. Barule ona safça şöyle yazıyordu. ''Üç jilinizi beğendim ve her biri başka bir pozda Üngros Dito ısmarlıyorum.'' İnce kusursuzlukları nedeniyle anılan sanat yapıtlarına yönelik olan bu "ün grossitto" sözcükleri, Gercek'in kahkahalarla gülmesine neden oldu. Sanatçı mektubu bitirir bitirmez istenen ilk 144 cili yapmak üzere işe girişti. O sırada mektubu kendisine de vermiş olan ustasının birkaç adım ötesinde heykel yapmakta olan Poç, onun arada bir birden bastıran bir kahkahayla ile sarsılarak "ün dito" dediğini işitiyordu. Cesedin şen şakrak söylediği bu kısa tümce özellikle Poj'un yinelenen sahneyi tanımasını sağlamıştı. Gerçekten de bu sahne Barule'nin mektubunun yol açtığı sahneden başkası değildi. Jerjek öldükten sonra tam son zamanların gereçleriyle önce kazımayla sonra gece mumundan yaşarken söz konusu dakikalarda elinde belirmiş olana özdeş bir jil yaptı. Deney yinelenince böylece yaratılan yapıtın olağanüstü inceliği konusunda her seferinde inandırıcı oldu. 6. Ölümünden kısa bir süre önce çaresiz bir mide hastalığına yakalanan, durumu bildiği için de ölümün yaklaşmasıyla dehşet içinde bulunan duygulu yazar Claude Le ve korkulan büyük andan sonra da bir edimde bulunma düşüncesinde, hiçlik karşısındaki bunalımlarında bir yumuşama bulduğundan son soluğunu verir vermez locus solus'un buzluğuna konulmasını kendisi istemişti. Saati gelince ölünün davranışlarının yakın geçmişte izlediği bir tedaviye bağlandığı anlaşıldı. Bir önceki yıl ünlü hekim Siruges parıltısı çok zayıf olmakla birlikte eşsiz bir iyileştirme gücü bulunan ve kocaman bir mercekle yoğunlaştırılınca gündüz olsun gece olsun soyunup gizemli ışınları altında duran her hastalıklı kişiye çabucak gücünü geri veren bir mavi ışık çıkarmanın yolunu bulmuştu. Merceğin odağına konulunca kişi çılgınca bir kışkırmaya kapılıp dayanılmaz bir genel yanma duyarak kaçmaya çabalıyordu. Bu nedenle sıkı sıkıya tam belirtilen yere yerleştirilmiş odaksal zindan adı verilmiş silindir biçimli ve sağlam parmaklıklı bir tür kafese kapatılmaktaydı. Göze zor etkiyen ve her türlü fotometriye karşı koyan bu garip ışığın henüz oturmamış kullanımı kendisini son derece tehlikeli kılmaktaydı. Kendisini yaratan aygıtın rastlantıyla beklenmedik bir cömertliği tutması durumunda taşkın tutukluyu öldürebilirdi. Merceğin odağının yakınına konulmuş bir yüzey üzerine çizilen her türlü iz, onun korkunç dokunuşuyla hemen silini verdiğinden, Sirugues olağan dışı direncini kanıtlamış olan oldukça eski bir gravürün, istenen anlarda zindanda gösterilmişti gösterdiği durumda uyarıcı görevi yapabileceğini düşündü. Etkin araştırmalar sonunda bir antikacıda da isteklerine uygun düşen ipek üzerine basılmış bir Luteç planı bulmuştu. Bu plan ta Kral 3. şar dönemine uzanıyordu ve dokunaklı bir olayın ürünüydü. Bir gün Sur'un kuzey-batı bölümünün yakınında Luteç'in en yoksul mahallelerinden birini gezerken 3. Charles, karanlık ve pis kokulu dar sokakların içinden çıkılmaz labirentleri karşısında tiksintiden ürpermişti. Saraya dönünce kentin bir planını istemiş, sonra söz konusu mahallenin üzerinden kalın ve doğus doğru bir çizgi çekmişti. Çizgi dikkati çekmek için burada düzenli bir biçimde eğri olan suru iki yanından da geçiyor, bir kesen görünüşü sunuyordu. Havasızlık ve ışıksızlık nedeniyle sayısız hastalıkların ortalığı kırıp geçirdiği bu hüzünlü köşeyi temizlemek için tam çizginin duvar içi parçasının belirttiği biçimde geniş bir cadde açılması buyruğu verildi. Ertesi gün 3. Şarl kentliler şimdiden sevinsin diye umut verici izi taşıyan planı ilgili mahallenin merkezinde sergilettirdi. Yıkımlardan zarar görenlerin zararı karşılandı, yapıt gerçekleştirildi. Çalışmaların ilk üçte birlik bölümünün sonuna doğru en karanlık ve en pis sokakta oturan Evikel adında yoksul bir gravür işçisi ön duvarı bir şans sonucu yeni caddenin üzerine düşen evine birdenbire dalga dalga Meltem ve güneş girdiğini görmüştü. İvikel karısını yitirmişti. Dünyada biricik kızı Blenden'den başka hiç kimsesi yoktu. de zayıf yaratılışlı bir genç kızdı. Bir yıldan beri sararıp soluyor, öksürüklerle sarsılıyor, zayıflıktan yatağa çivilenmiş durumda günden güne kötüleşiyordu. İvikel, bakım ve ilaçların parasını ödemek için çalışmaktan bitkin düşüyordu. Kendisini yaşama bağlayan tek varlık olan kızının ölümünden sonra kendisini öldürmeye karar vermişti. Evinin baş döndürücü değişimi, bir iyileşme umudu tasarlamasını sağladı. Bahar geliyordu. Blenden yatağından açık pencereye sürüklendi. Oksijen ve ışınlarla iyice sarhoş oldu. Babası mutluluktan ağlayarak öksürük nöbetleri azalırken, gücüne ve rengine yeniden kavuştuğunu gördü. Caddenin bittiği anda utku tamdı. Ivikel sevinç sabuklaması içinde yaptığı övgüye değer iş ateşli mutluluğunun nedeni olan krala minnetini tanrısal bir armağanla göstermek istedi. O zamanlar belirli bir yere yakarmalarla eşsiz bir iyileşme sağlandığı zaman parşömeni yalnızca dinsel metinlere ayırıp ipek üzerine tansığın yaratıcısının alnının çevresinde aylısı güçlü elini ölümden kurtarmış sevgili varlığın yattığı yatağın başucuna doğru uzattığı ilkel bir konu bastırtmak töredendi. Yapıt çerçevelenip adaklık eder. Her yanda yığın yığın İsa, Meryem, Ermiş sunaklarını süsleyen benzerlerinin sayısını artırırlardı. Sanatında çok ustalı olan İbik geldi, birkaç kez sipariş üzerine bu tür adaklar yapmıştı. Bir adakta da krala sunmayı tasarlıyordu. İpek baskılar üzerinde alınlarında aile kollarını acının yatağına doğru uzatanlar gibi 3. Charles da iyileştirici edimini sert bir çizgiyle ünlü yolu yaratmakla göstermişti. Töreye uymak için bunu da canlandırmak gerekirdi. İvikel zamanını da özenini de esirgemeden en iyi mürekkebiyle her zaman mahallenin orta yerinde duran özgün örnekçesinden esinlenerek istenen yerinden geniş bir kesen geçen bir luteş planı bastı. Sonra yapıtını çerçevelettirip nedenini de uzun uzun göstererek kızının iyileşmesini anlatan coşkulu bir mektupla birlikte krala yolladı. Üçüncü şarl duygulandı, İvikele aylık bağladı, mektubu da camın dışından bir bölümü okunabilecek biçimde adağın arkasına koydurttu. Bunca yüzyıldan sonra plan ve kesen mürekkebin özel seçimi ve bir baskıyı hiç bozulma olmadan başka her maddeden daha iyi koruyan ipeğin varlığı gibi baskının yapımında gösterilen binlerce özenin yardımıyla şaşırtıcı bir sağlamlıktaydı. Siruges mektubunu esneden çıkarıp tümünü okuyarak öyküyü öğrenmiş, sonra bilgilerini araştırmalarla tamamlamıştı. Planı kaç kez odaksal zindana koymuş, mavi ışığın saldırıları karşısında utkuyla direndiğini görmüştü. Bununla birlikte her seferinde böylece güçlü yayıntıların ne de olsa üzerlerinde belirli bir etkisi bulunduğunu kanıtlayarak, çizgilerde çıplak gözle görülmeyen hafif bir zayıflama oluştuğundan ışık kaynağının birden coşması durumunda yapıtın çabucak solacağı, böylece tehlikeye haber vereceği kuşku götürmezdi. Siruges, İvikel'in serüveninden büyük yarar sağlıyordu. Bu serüvende, o gün bugün unutulmuş yöntemleri iyi bilen dürüst gravürcüyü, krala yazdığı mektupta sözünü ettiği görülmedik özenlerle, şimdi odaksal zindanın kullanımı için öylesine yararlı olan bu olağanüstü ölçüde kalıcı baskıyı ipek üzerine geçirmeye yöneltmek için her şey el birliği etmişti. Sirugese her işlem için daha az dayanıklı bir baskı daha gerekiyordu ayrıca. Onun zindanda derece derece silinmesi akımın ayarlamasını sağlayacaktı. Ancak aynı gün ve aynı biçimde tek bir desteden çekilecek sıradan örnekler arasında en azından koca bir yarım yüzyıldan sonra sağlam kalmış olanlar şaşmaz bilgiler sağlayabilirdi kendisine. Geçmişte dağılıp bozulmamış bir baskı bulmakta çok güçlük çeken Siruges, isteğini değişik özel yayınlarda ilan ettirdi. Kısa bir süre sonra da büyük gravür yayımcısı Louis Jansum Nuri'nin 1834 tarihli bir karikatürünün bin nüshasını da yanına alıp kendisini görmeye geldi. O yılın başında seçkin şarkıcı operada güzelim Ene yaratımında çok yüksek tınılı sesini cömertçe kullanarak büyük şan kazanmıştı. Üçüncü perdede Ene kayalar arasında kendisini tinler dünyasına götürecek bir tür kuyunun üzerine eğilerek gittikçe daha yüksek ve daha güçlü holarla karona seslenmekteydi. Çok yükseklere çıkarılan sonuncusu, bestecinin ustaca bir dikkatiyle Nuriye, güçlü yükselişiyle tüm Avrupa'da anılan ünlü ince doğusunu çıkarma olanağını veriyordu. Hemen arkasından bir coşku patlaması gelen bu nota her gösterinin en can alıcı noktasını oluşturuyor ve kendinden çok söz ettiriyordu. Dönemin önde gelen karikatüristlerinden Josolin bu aşkın sesin saygınlığından yararlanmaya karar verdi. Üzerinde ünlü doğunun tinler dünyasına doğru eğilmiş Nuri'nin ağzından çıkıp tüm dünyaya yayıldıktan sonra ayak ucuna ulaştığını gösteren bir resim yaptı. Josolin bununla ünlü notanın hiçbir engel tanımadan yıldızlar arasında bile çınladığını belirtmek istiyordu.